Bir baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu. Saçma sapan duyguyu oh. Yok Çok zor seni anlamak Sen istedin Sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da her pazartesi 20 ile 21 arasında yayınlanan Bir Babendi Lokal Programı'nda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bence Aslı hemen sol tarafımda, bugün solunda e, Tuğçe Yapıcı bulunuyor. Yer değiştiriyoruz Yer ve değiştiriyoruz. bunu da dinleyenlerimize her hafta haber veriyoruz. Evet, çeşitlik, Hangi tarafta oturduğumuzu, stüdyonun neresinde olduğumuzu. Çeşitlik e, oyunlar oynuyoruz kendi aramızda böyle. Bakalım önümüzdeki hafta neremde oturacaksınız. Çok merak ediyorum şimdiden. Evet Tuğçe, bu hafta lokalimizde yine bir konuğumuz var. Bu arada güzel bir pazartesi günü bu. Diğer pazartesilerden biraz daha farklı ben Her güne şey uyandım. Her şey çok güzel bir gün? Bugün bana öyle geldi. Güzel bir şekilde uyandım ben de güne. O yüzden enerjik olmasak da şu an öyle gözükse de enerjik bir program olacak. Yine lokalimizde de bir konuğumuz var. Ama bir farkı var bu konuğumuzun. Sen mi söylemek istersin acaba? Niye fark olduğunu? Konuğumuz hep kamera arkasında duruyordu. İlk Hı -hı. defa canlı yayında bir programda konuk olacak bugün hatta. Bizim de diğer konuklarımız gibi değil, bir müzisyen değil kendisi. Evet. Ama müzisyenlerle çok fazla iş yapan, onlarla birlikte çeşitli video projelerinde bulunan bir insan. Müzik sektörünün aslında çok yakından tanıdığı... Ama sektör dışının da tanıması gerektiğini düşündüğümüz birisi. Çok hoşuma gitti yalnız. Konuğumuz karşısındayken e, böyle konuşmak. Böyle? Ben konuşmayayım aslında. Bütün biraz program daha... böyle geçiyormuş. Bir verirseniz. <gülüyor> İsmini söylemeden senden bahsediyormuşuz Levent bütün evet, program. Valla güzel oldu sevinirim. Nevent evet. Sevi konuğumuz, konuğumuz bugün. Hoş geldin Nevent. Merhaba, hoş, geldin. hoş bulduk. Evet, e, mikrofon önünde olmak da herhalde senin için değişik bir duygu. Değişik bir, canlı bir duygu. Artı sizi göremiyorum pek. Mikrofon, çok mikrofon, mikrofon olduğu için. Mikrofon aralarındayız, evet. Şöyle Olsun. aradan bakıyorum falan. Biz tamam. göz kontağı sevmiyoruz. Okey. Güzel <gülüyor> yayınlarda. Teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Ne demek efendim? Bayağıdır da istiyorduk aslında geçen tamam. hafta gelecektin ama başka bir çekim dolayısıyla bizimle birlikte olamadın evet, neden evet. geçen hafta gelecektin ee, konuğumuz Melis Danişman'din son klibini sen çektin yönetmenliğini sen yaptın bazı hmm. günler unutulmaz adlı parçanın klibi çektim sayılmaz aslında. evet ilginç bir durum ilginç bir baka <gülüyor> geçen hafta Melis biraz bahsetti hikayesi de çok değişik bir klip hmm. bir de senden dinlemek istiyoruz direkt ona girelim mi programı ee, girebiliriz geçen hafta gelecektim çekim çıktı gelemedim bu arada ama çekim iptal olduğu için evde dinledim sizi. Bayağı beni övdünüz. Yani umarım kaldığınız yerden devam edersiniz. O hiçbir şey edersiniz. değil. Işte. Vallahi, her şey çok... yeni başlıyor Levent. O süper <gülüyor> tamam. O zaman e, nasıl anlatayım? Ya yani Melis bana mesaj attı işte şöyle bir şarkı var. Ya aslında geçen hafta da anlattı size. E, bir hayranı mesaj atmış ne kadar etkilendiğini <gülüyor> bu şarkıdan. Hah pardon. Ee, üç sene evvel olan V albümünden bir şarkı. Bir albümden hiç klip çekilmemişti. İşte klip çekilmemişti. Bir şey mi yapsak falan dedi. Ben de işte biliyorsunuz zaten böyle YouTube'da falan bayağı video, müzik falan araştırıyorum, şeyler yapıyorum. Ee, Janet Jacisim'in YouTube kanalı var genelde kendi şarkılarını koydukları. Orada e, Jacisim'in babası Nesim Esim'in e, 62 yılında Heybeli'de de kendi kamerasıyla çektiği görüntüleri buldum ve... Şarkı da koyunca inanılmaz oturdu. Yani cuk oturdu gerçekten. Melis'i de izledik falan duygulandık bayağı. Benim için de duygusal bağlamı olan bir şeydi zaten. O görüntüler bende adalı olduğum için. Hatta sen de adalısın biliyorum. Evet evet. Aynı senelerde Büyük ihtimal oynadık bir şekilde adada. Bir şekilde oynamışızdır 90'larda. Yani 90'larda güzeldi adalar. 60'larda çok daha güzeldi. Rumlar varken büyük ihtimalle. Geçen hafta da bu muhabbeti yaptık Melis Hı -hı. Varken değil mi? Doğru. Ha ha aynen. İşte izledik çok sevdik böyle bir anda oldu aslında bir gün oturduk kurgusunu yaptık ve hemen çıktı yani işte insan aylarca bir şey düşünüp yapamıyor ama bazen bir haftada böyle şans eseri bir şeyler çıkıyor. Güzel de oldu benim son zamanlarda en çok içimesinden iç oldu aslında. Peki sen bu görüntüleri nasıl bulmuştun Levent? Aslında Levent'in sosyal medya hesaplarını takip edenler biliyorlardır özellikle Instagram'da Leon Sevi isminde hesabın hı hı. ve orada eski dönemlere ait televizyon programları, eski klipler pek çok görüntüyü kesip parçalayıp aslında koyuyorsun kendi hı hesabına hı. sürekli geçmişi böyle bir şekilde kazıdığını düşünüyorum digging'e bulabildiğim şey bu kazımak değişmek, <gülüyor> kazımak Türkçe olabilir, karşılık evet. ne arıyorsun geçmişte Levent? Oo. <gülüyor> Büyük bir soru. Ne arıyorum geçmişte? Sanki böyle bugün de bulamadığım bir şeyleri arıyor gibisin. Bana öyle geliyor. Ki 80'lerden bir parçayla da programa girdik. O da Levent Sevinç seçkilerini bugün çalacağız. Ee... Ee, ondan bahsedeyim istersen biraz. Belki onu ya, kazıma kısmına bağlarız. Yani bugün program için böyle beş tane şarkı seçtim artık Hangiden'i çalabilirsek sıra gelirse. Ee, bu şarkılar 80'lerden işte batı aranjmanı olan şarkılar. İşte demin dinlediğimiz Cengiz Coşkuner'in Yok Olmaz şarkısı... Phil Collins'in Another Day in Paradise'ının Türkçesi aslında. 90 yılında yaptığı. Diğer çalacağımız işte 4 şarkıda bu tarz şarkılar olacak. Geçmişte ne arıyorum bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bayağı bir şeyler bulunca hani 40 yıldır 50 yıldır orada olan şarkıları bugün günümüzde bulunca aşırı mutlu oluyorum. Aslında temel kaynağım o orada kalmış şarkıları bulunca benim mutlu olmam. Yani hani... Ee... Hep oradaydı o şarkılar yapıldı ama işte o zamanlar zaten internet de yoktu plak basıyorlardı ve popüler olmayan plaklar işte az basılıyor bir yerde kalıyorlar işte asıl diggerlar asıl araştıranlar o plakları dinleyip buluyorlar zaten. Ee, YouTube'tan sonra da aslında o araştıran insanlar bir şekilde dijital ortama aktarıp YouTube'a yüklemeye başladılar o e, şarkıları. Benim de şu an araştırırkenki şansım o herhalde YouTube'da bunların çoğunun olması aslında çoğu demeyeyim de yani bir kısmının olması. Ben de işte YouTube'da saatler geçirip onları bulmaya seviyorum baya. Yeni hep bir şey keşfetmeyi. Öyle miydim? Biraz geçmişe bir gideyim mi? Şimdi aslında çocukluk senelerimizde adadaymışız. Belki birlikte sahilde oynamışızdır da bunu bilmiyoruz. Buna dair bir kayıt yok elimizde. Ama sonra üniversiteye girdiğimizde 2005 senesiydi değil mi? Boğaziçi Hı -hı. Üniversitesi hazırlık sınıfındayız. Ortak arkadaşlar vasıtasıyla kampüste Levent'le tanıştık. Sonra ben o müzik zaman seviyordum o zaman da. Çok seviyordun. O zaman da MSN <gülüyor> var ve Levent'le birbirimize sürekli şarkı keşfedip gönderiyoruz. <gülüyor> Levent'le ilk tanışmamız böyle. Bana Zaten o zamandan güzel şarkılar yollamıştım burada. Hala dinliyorum gerçekten. Sen de ben de mesela dans sohbet ender'da ilk defa of, senden duymuştum. Şarkı. Gerçekten hala en sevdiğim şarkı diyeyim. 2005'ten sevdiği şarkıydı. Hala da öyle. Bilgiçmiş, yani işte güzel. o çocukken dinlediğin şarkılar bir şekilde duygusal <gülüyor> olarak kılıcı oluyor sende. Hani en sevdiğim şarkı diyebilir miyim bilmiyorum ama en çok böyle hala dinledimde etkileyen şarkılardan bir ererdi. Ee, Tim but ve Angelo Badalamenti'nin projesi zaten tek albümleri var. Bu and the Bad Angels'ın şu an o şarkı gelecekmiş gibi olurdu. <gülüyor> evet Dance sanki. Bad Angels geliyor falan. Keşke çalsaydık bugün Vallahi keşke çalsaydık. Sen o zaman tarih okuyordun ama okulla Hı -hı. pek alakan yok gibiydi değil mi? Öyle açıklayabiliyosuz evet. <gülüyor> Çok bir sevişemedin ya okulla ya bölümle Okulu seviyordun da oldu. tarih zordu ya Yani hani hmm, Edebiyat istiyordum ben aslında O zamanlar şiir de yazıyordum falan Doğru öyle olaylar vardı Levent'in hatırlıyorum <gülüyor> Unutmak istediğimiz yıllar ee, pek Peki evet, okulla pek arama olmadı ya gerçekten Ben Levent'i senin gibi adadan tanımıyorum Tuğçe Ben Levent'i 2010 yılında e, Long Way From Home serisiyle Hı -hı. aslında video serisiyle tanıyorum ki O zaman Birçok sevdiğim grubun video kliplerini çeken bir şey var. Long Way From Home diye bir seri var. Aha. Kim bu ne yapıyor ki? Kim çekiyor bunu falan derken Levan Sevi çıktı. Ve ondan sonra zaten 2010 yılından itibaren de çok sıklıkla bu ismi duydum. de yani herhalde geçtiğimiz yıl ya da bu yıl başında falan tanışma <gülüyor> şansımız olmuştu ama... Birçok sevdiğim grubu ki yani... ...saysak şu an programın yarısını bitiririz galiba... ...işte ilk, ilk e, çektiğim galiba Midlake'ti. Midlake'le başladın abi. Ki Midlake benim, benim o, dönemden, o dönemden çok dinlediğim. Benim de başlama aslında. nedenim Midlake aslında. Öyle Hı -hı. Mi? Ben de o dönem çok severdim ve işte o salon salon konseri öncesinde... ...zaten Hı -hı. herhalde bir araya geldiğiniz. Rosco şarkıları vardı çok iyi. Müthiş bir şarkıdır. E, yine Axe of Man Hı -hı. o sene çektiğim videodaki şarkıları. Hepsi ayrı ayrı çok sevdiğim şarkılar. İşte yine Moddi, Soko, işte Noel Walk... Kuvurfonik, Brezeville yani birçok aslında o dönem sevdiğimiz hala dinlediğim isimleri videosunu çekerek seni o zaman tanımıştım ve bu böyle bir güzel bir seri oldu ama genelde yabancı gruplar işte özellikle Salonika Cevde çıkan, i̇şte Salonada, -Babilon, -Babilon, Babilon da var, İstanbul'a gelen isimler. Nasıl bu çıktı yani ben zaten seviyorum bu isimleri ve hani video çekiyor muydun o ana kadar? Yok çekmiyordum aslında çekmeme vesile oldu yani aklımda bir şeyler vardı okulu bırakmaya karar vermiştim o dönem ve hani müzikle ilgili bir şey yapmak çok istiyordum ne yapabilirim filan diye düşünürken sinemayla da çok ilgiliydim. Aa böyle bir şeyler mi yapsam filan diye böyle aklıma geldi ve işte Midlake'e mail attım hani böyle salona gelip çekelim filan diye. Ee, okulda da yakın arkadaşlarım var ee, dinliyorlar selam olsun onları da. Ee, ...Emir Aksoy, Yun grubu vardı... ...Emir Bey diye hı hı. ki... ...o grupta Nilipek de vardı... ...belki o kadar Emir Yargın Kaun çalıyordu filan... ...bizim Boğaz içinden e, bir grup... E, ...ve onlarla deneme çekimi yaptık... Hı hı. ...ve aşırı kötü oldu... ...tabii ki yani bir şey bilmeden... böyle ...beş kiloluk böyle bir... E, ...aparat filan yapıp demirden onlarla çekmeye çalıştık... ...filan böyle... ...ses kötü oldu, görüntü kötü oldu filan sonra... ...üç gün sonra sildik zaten neyse... E, ...onlarla bir deneme çekimi yaptıktan sonra... ...ben bunu elde çekeyim en iyisi dedim işte kamera buldum bir yerden filan ve millete mail atmışım. Onlara okey demişti. Gittik çektik. Aslında şöyle oldu. Gittik çektik derken menajerlere mail atmış aslında. Ben sana mail atmıştım iptal ettik aslında çekimi gelmedi filan. Biz de orada olduğumuz için o sırada da mail okumadık. Hadi burdays çekelim filan böyle biraz zorladık aslında. Öyle çektik. Casemir'in terasında mı? Terasında. Yok, terası değil de bir altındaki restoran evet, terası evet. çekecektik de o sırada yağmur yağmaya başladı. Hemen aşağıya taşındık. Falan filan öyle başladı aslında benim de lanetim o gün oldu galiba. Tabi bu hikayede şunun altını çizmek lazım. O dönemde çekeyim dedim aklıma böyle bir fikir geldi diyorsun ama Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyordu. İlk sen video performans hmm. serisi çekmeye Sanırım başladın. Sanırım olabilir bilmiyorum yani. O yani. dönemlerde geçen hafta da mı bunu konuştuk ya da evet. seninle konuşmuştuk Tuğçe. Biz de hatırlayamadık yani. Vardı önce... belki bilmiyoruz. Bir Varsın şekilde Levent'te yolda da konuştuk az önce. İşte akustikane gibi yüksek sesteki canlı performanslar gibi televizyon için bütçeli Hı -hı. ve periyodik olarak hazırlanan programlar Hı -hı. vardı. Teleskop çok iyiydi bu arada. evet. İzzet Öz, İzzetöz, evet. Akustik de bu arada geçmişi tam o yıllara dayanıyor galiba. Ee, onu da konuşmuştuk çünkü 9 yıl oldu bizim de demişti. Evet ama Levent'in farkı bunu bağımsız ya. olarak yapması, bütçesiz olarak yapması. Ve internete olması. Ve internete hazırlanması. O zaman da YouTube şu anki kadar tabii şey değil, dutluktu o zamanlar. Dutluktu evet, biz zaten Vimeo'dan yüklüyorduk falan böyle. Yapılmayan bir şeyi bütçesiz olarak yapmaya nasıl cesaret ettin, nasıl başladın? Hıyarlık diye birisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte bir şey yapma isteği aslında hani bir şey yaratma, bir şey yapma isteği zaten 24 yaşındaydım o sırada 9 sene evvel ee, müziğe olan bağım, ilgim ve bunu bir şeye dönüştürme isteği ona yol açtı şu an düşününce ee, Oyalara öyle bakmıyordum ama vay büyük cesaret diyorum çünkü hani kamera kullanmayı bilmiyorum, ses almayı bilmiyorum şu an bunlara dair bilgim var. Kendim ses almıyorum ama iyi sesçilerle çalışıyorum. Bu işlerde bütçeyle yapılan işler, ee, Biraz evet yani işler. ben hep low budget çalıştım, hep kendim yaptım her şeyi ama e, az da olsa bütçeye gereken şeyler tabii ki. E, vallahi büyük cesaret etmiş diyorum yani ben de çeke çeke öğrendim aslında bilmiyordum çekerken açıkçası. İşte yani bakarsınız ilk videolara zaten. Evet onlar duruyor Long Way From Home YouTube'a yazdığınızda o videoları bulabiliyorsunuz. duran e, nadir işlerimden. Sonraki serilere de geçeceğiz şimdi. Okay. Geçmeden önce bir şarkı daha dinleyelim. Olur. Ne seçtin bizim için ikinci şarkı olarak? E, i̇kinci şarkı Şenay'dan evet. Kent Yaşamı 1980 albümünden. E, bu da bu şarkı aslında kimden bu biliyoruz? Bu da Rod Stewart'dan Do You Think I'm Sexy? O, o zaman sen? dinleyelim az sonra tekrar buradayız. Tamam. Okay. Say it, say it. she's Just... radyoda bir Birbomendi Lokal devam ediyor. Şenay'dan dinledik. Kent Yaşamı. Evet. Şimdi Long Way From Home dedik. Yavaş yavaş evden uzakta bu sefer biraz da Türkçelişiyoruz Neden? Hı hı. Çünkü yerli grupları bu sefer çekmeye başladın. Ee, Aynı. Orada da birçok isimli e, kaç tane bilmiyorum çektin şu an sen biliyor musun gerçi? E, 20 bölüm çekmişti galiba. Orada da aslında işte o dönem dinlediğimiz yerli isimleri sen de kayıt altına alıp e, yine YouTube kanalında yayınlamaya başladın değil mi? E, net, net dedi. Net dedi miydi? Keşke olsa YouTube'da. Oradan neden peki bu seriyi bırakıp evet yerli çekmeliyim mi dedin? Nereden bu dönüş oldu? Yoksa nette mi dedi? Gel beraber bir şey mi yapalım dedi. Yo nette demedi aslında. E, şöyle oldu ben hani <gülüyor> e, Long Form'un artık hani bir şeye başka bir şey dönüşmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştım çünkü üç sene boyunca çektim çeşitli aralıklarla e, ve Evden Uzakta isminde böyle daha e, beş dakikalık, altı dakikalık işte bir, bir, bir performans çekiyorduk Long Way'de. Daha böyle belgesel havasında daha yirmi dakikalık daha o müzisyenlerin bir yere gitmeleri, kurulmaları, kendi aralarındaki sohbetleri. E, nerelere gidiyordunuz? Nerelere gidiyorduk? Adalara gittiniz. Ee, ilk, Yasemin Mori ve İlhan Erşahin'le e, demo çektik. Yasemin'i Kınalıada'da, İlhan'ı da Karaköy'de çekmiştik. Baya tatlı ortamlarda aslında her videonun böyle... ...bakalım bu sefer nerede çekmişler dediğim bir seriydi evet, o Evet, bir semti tanıtma gibi bir havası da vardı aslında. Maalesef şimdi YouTube'da yoklar. Arada yani bakmak istiyorum, bakamıyorum. hiç olmadılar bakamıyorum. aslında. Neredelerdi? Netten sitesinde var. Bir de sonra Hı -hı. Diz Smart ve Blue TV'de yayınlandı galiba. Hala yayınlanıyor. Var i̇şte... mı peki? izleyebiliyor muyuz? Netten sitesinde izleniyor. İşte Blue TV'de de galiba hala Hı -hı. var. İşte bana mesle atanlardan biliyorum ben de var falan diye. Evet. İzlemedim hiç orada ama... Oralardan izleniyor ama keşke YouTube'da da olsa ama işte programı yapıp sattığım için zamanında hmm. çok büyük meblalara orada <gülüyor> <gülüyor> onlar koymuyor. Ki Neyse Değil ki değildi Neyse ki hala o parayla yaşıyorum. Ondan sonra bir, bir süre kaçtığını söylediler. Levent Seviş'te o parayla Amerika'ya yerleşti. Aynen. Ama İsrail'de arsaldı. İsrail'de arsaldı. Hatta, hatta dünyayı geziyor falan hani yerleşmede geziyor falan. Evet. Dediler. Tam Herkes İsrail demişken doğruymuş. bir şey sormak istiyorum. Long Way From Home ve Evden Uzak'ta bu iki serinin de ismi zaten birisi ...birisi Türkçesi. Ha, ha. Senin hayat hikayen de... ...önemli bir yere tekabül ediyor. E, ediyor, e, ediyor aslında. Yani şöyle... ...2001 yılında... ...ailemle biz göç ettik İsrail'e. Ve 3 sene sonra ben 18'de geri döndüm. Ve evden uzakta oldum hep bir şekilde. Ha Pardon, çok pardon. E, i̇sim düşünürken de o programlara... ...zaten müzisyenler de... ...işte long way from home yani... Işte, evlerinden uzak konsere gidiyorlar. Turdalar ve işte orada... Ee, onları da başka bir ülkede çektiğim için aslında kendi Hayati hikayemle de birleştirip o sırada Mogwai dinliyordum onların da Yes I'm a Long Way From Home diye bir şarkısı vardı oradan da esinlenerek oradan geliyordu. aynen Long Way From Home koymuştum sonra da işte bunun Türkçesini yapınca daha doğrusu Türkiyeli müzisyenler yapınca Evden Uzakta ismini Hı -hı. koydum isim hikayesi öyle bence de güzel bir isim ya seviyorum ya. Yani. çift taraflı anlamlı hem ee, müzisyenler hem senin için tabii. bundan sonra farklı dillerde devam etmeyi düşünüyor musunuz? İbranço oluydu belki <gülüyor> <gülüyor> Mesela ee, Nostalji kısmını aslında demin de konuştuk. Ee, bir Baba İndi.com'da da 10 soru bir playlist köşesinde yer almıştı sen de. <gülüyor> Oradaki yanıtların da aslında bugün çaldığımız e, müzisyenlerin şarkılarının da aslında orada e, ne anlama geldiğini ya da neden bugün bu şarkıları seçtiğinde bir anlatan bir köşeydi. <gülüyor> ee, bakmak isteyenler de Bir Baba İndi.com'dan 10 soru bir playlist köşesinden bakabilirler. Orada çok fazla bir nostalji hikayesi orada zaten sezmiştik yani. Mesela ilk satın aldığı Hı, albüm evet. Levent'in Fedon'un Aşığın'ım kaseti. <gülüyor> Hayatında en çok yer tutan albüm Ajda Pekka'nın Süperstar 80. albüm. Kesinlikle. 6 yaşındayken Büyükada'da Fedon albümünü alıyorsun. Neden? Ka kazara büyük ihtimalle. <gülüyor> Neden? Çünkü işte radyoda çalan ve anne babamını dinlediğim kasetlerde falan. E, duymuşum, dinlemişim bir şekilde ve... Ama çalınıyordu. Sevmişim orada. yani Fedon'un Aşığın'ım. O da Adalı zaten. Onu almıştım. Bir de aynı zamanda Oya Boru almıştım. İkisini almıştım diye hatırlıyorum. Çocukken onları dinliyorduk zaten. Yonca Evci işte. Aynı yılda doğduk herhalde senle. 86. 86. Ha, yani o dönemler hakikaten onlar vardı yani. Vardı. O yüzden... Çocukken zaten ne dinleyeceksin ki başka? Şey tabii hani Çelik, Yaşar, Yaz Aşkım falan. Hani onlar da o albümler çıkmıştı falan. Yaşar'ın bende yeri ayrı. yani an... Yaşar'ın herkeste yeri ayrı yani. Yaz Aşkım yani. <gülüyor> o Ege'nin. <gülüyor> karıştırıyorsun. Egen'in miydi? Ben Ege geçen ben aynı şey. şey anla ya. aşkım Egen'in. Olsun. ikisi de ben <gülüyor> yazı aşklarım satıyor falan. Ya yani benim şu hayattaki şu an yapmayacağım kesinlikle ama e, nadir yeteneklerimden biri çok iyi yaşar taklidi yapmam. Zaten o zaman, dinleyen arkadaşlarım şu an anlamıştır neden bahsettiğimi ama şu an yapmak istemezsin diye düşünüyorum. Tabii ki, program, ama çıkışında program çıkışında adresi bilenler radyonun önüne gelebilirler. Radyonun önünde Levent Sevi bizlere yaşar taklidi yapacak. <gülüyor> şu anda insanlar Zeytler. gelmeye başlamış. Evet <gülüyor> uyarı Kapılar geldi. Kapılar zorlanıyor. Zevkler. O zaman biz senden o takdizi alırız program sonunda. Tabii ki. Ee, ne konuşuyorduk? Dağıldık, yaşar, Bence çelik. Bence Levent'e dair Ege, çok enteresan bir şey dağıttı. var. Bu kadar geçmişe tutkulu, geçmişte bir şeyler arıyor. Ama günceli de bu kadar iyi takip edebilen nadir insanlardan. Güncel yerli sahnedeki olan biten her şeyden hani bizim kadar haberi olan... Hı hı. İki elin parmakları kadar sayılı insanlardan birisi Ve çok birisi ortak lazım. özelliğimiz olduğunu ben düşünüyorum. Hani Yaptığınız işler çok paralel. Onun bir parçasıyım çünkü. 10 yani. yıldır aslında bir baba indiği de hani kuruluşu 10 yıla tekabül ediyor. Sen de 10 yıldır bu işlerle uğraşıyorsun. Aslında hep aynı derdimiz var. Hı -hı. Aynı şeylerle uğraşıp para kazanamıyoruz falan deyip oradan daha da <gülüyor> derinleştireyim. <gülüyor> Sadece Levent görsel işler yapıyor. Videoya odaklandı. Evet. Biz daha çok sohbet, yazma, çizme, radyoya Hı -hı. odaklandık. Ama yaptığımız iş... Temelde aynı şey. Evet. Yani aslında e, eskileri bu kadar araştırmamdaki ana nedenlerden biri... yeni bu kadar takip ediyor olmam ve sevmem. Yani onu da... E, Köklerini mi arıyorsun bu işlerin? Yok. Ya da yeni top, işleri yani, sevmiyorsun da eskiler Yok hiç öyle değil. Estağfurullah <gülüyor> öyle bir şey yok da... ...ne bileyim... ...yani sizin de öyledir. Ya Bir işe başlayınca bir yandan lanet bir yandan da müthiş bir şey. Yani hani o işin bir parçası oluyorsun... ...onla beraber büyüyorsun. Yani hani Long way'dan sonra... Yani evden uzaktan önce benim Türkçe müziği de, tabii ki seviyordum dinliyordum bu kadar alakam yok Türk parçası değildim evden uzaktayı yapınca aslında insanlarla tanışınca o Türkçe müziği daha çok bilince araştırınca akabinde püfteleşti sonra işte kitapçı falan. Aslında o senelerde bu yerli sahnedeki sanatçıları da bu kadar tanımıyordun belki işi yaptıkça tanıştınız. Tabii tanımıyordum ve birlikte büyüdük bence yani ne bileyim yakın arkadaşlarım da yeni yeni çıktılar onlar da müzik yapıyorlar onlardan da bahsederim zaten. Ya bu sizle de öyle hakeza beraber bir saniye oluşturmak hani Amerikalıların sin dediği şeyi aslında burada olmayan şeyi beraber kuruyoruz yapıyoruz bence ben öyle Önemli bakıyorum Önemli bir şey görüyorum. söylüyor Levent şu an evet. aslında müzisyenlerle birlikte biz de bu işin bir parçasıyız. E, tabii ki öyleyiz yani hani onlar kadar ön planda değiliz belki ama onların varlığı. Kamera arkasındakiler. Aynen onların varlığı bizi ihya ediyor bizim varlığımızda onları bir şekilde o yüzden beraberiz okunduğum hani biz hep Tuğçe şeyi konuşuyoruz bazen işte kuliste vesairede bir araya geldiğimiz zaman müzişen arkadaşlarla ücreti, geçmişini yani bundan 5-10 sene önceki hallerini bildiğimiz arkadaşlarla bir araya geliyoruz ve şu an hani yüzlerce binlerce insana ulaşabiliyorlar. Hı hı, hani ki? hep aynı muhabbeti çeviriyoruz ya biz çok gururlanıyoruz çünkü beraber büyüdüğümüzü öyle. hissediyoruz ve sizin hakikaten hani be 3 kişiye çaldığı zamanları bildiğin grupların şu an yüzlerce binlerce insana çalması bizim müthiş keyif Tabii veriyor. Tabii yani ne bileyim benim çok yakın arkadaşım iki arkadaşım Çağ Güngör ve Nilipek ne bileyim, onların ilk canlı performansını çektim ve ne bileyim, pek de okuldan filan tanıyorum hatta ee, nasıl müziğe başladıklarını ne istediklerini biliyorum beraber her gün müziği geçiyoruz şu an ne yapıyorlar ne ediyorlar yani beraber biliyoruz dediğim gibi yani onların e, bu e, nasıl diyeyim yükselişine bir şeyler üretmesine en baştan biri tanık olmak e, gurur verici benim için onlarla beraber olmak veya yani bir sürü insan var öyle işte yani bir çocuk büyütmek gibi bir şey yani. Hani gurur. Evet. Keliles 3 artı 1'den bahsetmek alıyorum. istiyorum aslında. Çok heyecanlanıyorum bu projeden bahsetmek için ama, ama... bir parça daha mı dinlesek acaba? Ne dinleyelim? dinleyelim. Şimdi geçtiğimiz gene haftalarda yeni bir şarkı daha yayınladı Kim? Ayuka. Ayuka'nın 50 oyununda çıkartmaya hazırlandığı yeni albümünden ilk şarkı yayınlandı. Yuka Dance isminde. Özlemiştik Ayyuka'yı da. Sever misin diye soracaktım Levent'e de ama Ayyuka'yı kim Vallahi sevmez. Valla gerek yok benden sonra. Sanıyorum Ayyuka üç zaten. 3 ya da 4 sene sonra bir şarkı yayınladılar. 2016 idi galiba evet, son yayınladıkları. Ee, Çok yani, heyecanla beklediğim bir albüm. Gene hani köklerinde Ayyuka'dan değil zaman akla gelen sound bir şarkı. Benim de hoşuma gitti. O zaman bir dinleyelim. Yani, Ayyuka Ayyuka'dan, Yuka'dan. Orada Tantana Records'dan evet, çıktı. Evet, Onların doğru. da ismini almak lazım bence. Yani Bağımsız plak şirketleri. Nadir ama destek... Destek her zaman hak eden insanlar. Evet. Yani Özgür bir manzada işte bu... zaten son albümünü oradan çıkaracağını yani. sanırım. O zaman bir Ayuka Yukadan sonra da Ayuka konuşacaksa da konuşabilirsin. Olabilir. Ay yukadan dinledik. Yuka Dans. Ne kadar güzel geldi şarkı. Şarkı Modumuz müthiş. yükseldi değil mi? Şarkıya laf Aynen. Müthiş. <gülüyor> Maalesef vakit yine çok çabuk daralıyor. Konuşmak Allah Allah. istediğimiz çok şey var daha. Uzatalım. O yüzden hızlıca Pürtelaş 3 artı projesine girelim istiyorum. Olur. Pürtelaş sokakta başlayan. Hı hı. Sonra modaya taşınan. Hı hı. Yeriniz dar olduğu için yalnızca her gruptan iki müzisini <gülüyor> ağırladığınız müthiş evet, bir proje. Dogmatik biraz. Yeriniz var ve tek kameranız var <gülüyor> Evet tek kamera vardı bir de ee, Pürtülaş'a nasıl başladık Aslında yine demin bahsettiğim Emir adlı arkadaşım Emir Aksoy O da e, müziğe aşırı ilgili Şu anda da bayağıdır yıllardır yapıyor aslında Ama karşılaştığım müzikler Karşı müzik ee, Müzik takip ediyor yazıyor filan Onunla beraber e, bir şey mi yapsak diye düşünürken işte liste list diye bir site vardı Onların sitesine bir müzik programı tasarladım Aslında bir cover programıydı bu En başta İşte her şarkıcıdan işte dört şarkı çalma gibi Bir fikirdi Hatta ee, daha da öncesi var galiba hı. Üç cover Hatta Kaan Boşnak'la çektiğiniz hı hı, programı ondan, hatırlıyorum ondan Ajda Pekan'dan hı hı. üç cover Bir de Para Hala Bende'nin demosu Evet İlk orada mı çıktı Para Hala Bende? Yok e, daha önce İlk der... kaydı o mu? ...para hala bende... Bence daha sonra yayınlandı çünkü parça. Tam hatırlamıyorum şimdi olmasın Hatta ama... Hatta geçen hafta Gökhan Türkmen kavurladı parçayı. Aha, aha, evet. Gelecek Onda... hafta da burada Gökhan Türkmen konuğumuz olacak. Kim konuğumuz? Gökhan Türkmen konuğumuz olacak <gülüyor> çünkü... efendim. Para Hala Bende'nin kavurlanma hikayesini de kendisinden dinleyeceğiz. Evet güzel denkel tam kaydında evet. e, bu hafta çıkmış, geçtiğimiz hafta çıkmış olması. E, Kaan ev da o zamanlar benim. Kaan Boşnak, Yüzyıken Konuşuruz'un solisti... Ee, ve hani ilk bölümü de onu çekelim, konuş yapalım filan dedik ve Ajda Pekkan'dan işte 3 tane 4 tane şarkı seçtik. Sonra bir tanesini de koydum YouTube'a zaten işte düşünme hiç olanı. Sonra o demoyu çektik ve bu bir cover programı olmasa mı gibi bir şey aldı bizi ve işte sanatçıların orijinal şarkılarını çekelim diye bir karar aldık sonunda ve ilk bölümü de işte Can Güngör'le çektik ee, ondan sonra işte Nilipek, Selim Saracoğlu, işte Akkozmos, işte sen Yağmur dökü en sevdiğim bölümlerden biri Cihan Müttezalı ve Ezgi Altınelir'in projesi. Ee, Peki Levent, performans videolarına davet edeceğin sanatçıları seçerken nasıl kriterlerin var? Neye göre seçiyorsun? Ya da hiç performansını canlı izlemediğin birisini davet edebiliyor musun? Vallahi ettiğim oldu açıkçası. E, neye göre seçiyorum aslında kendi yani mesela kitapçı şu an dört kişi yapıyoruz o yüzden dört kişinin de e, söz hakkı. hakkı var fikri var aramızda konuşuyoruz ama e, pütelaş döneminde ilk önce arkadaşlarla başladık demin işte dediğim gibi Canlı Nil ile e, sonra e, beğendiğim sevdiğim çok kaydı olmayan isimleri aslında biraz daha yeraltı daha yeni yeni çıkan isimler vardı hep o programda e, kendi zevkime göre aslında. Mesela birçok talep geliyordur size de hani benim de videomu çeker misiniz ya da bizim de Hı -hı. videomuzu çeker misiniz falan Hı -hı. diye yani bize de şimdi yığınla basın bülteni geliyor herkes röportaj yaptırmak istiyor herkes radyo programına gelmek Hı -hı. istiyor herkes bir şey istiyor hani sana gelen bu talepleri mesela her müziği de beğenmiyorsundur muhakkak zaten dünya üzerindeki her şeyi Hı -hı. beğenemeyeceğimiz gibi bunları ne yapıyorsun mesela? Kibar bir mesajla reddediyoruz genelde. <gülüyor> yani içinden güzel müzik yollayanlar da oluyor, ondan da çektiğimiz oldu özellikle pütleraj döneminde. Ee, ama çoğu maalesef güzel olmuyor ve reddediyoruz. Oralarda yani, bu değişik hikayeler var mı? Aslında ben biraz onu çıkartmaya çalışıyordum ama çok değişik hikaye şöyle var aslında. Demin kan'dan bahsedince ve şu an şu an bu soruyu sorunca aklıma geldi. Biz Long Wave formumu yaparken kan Nesi almış? Yüzükken konuşuruz diye bir grubumuz var çekmek ister misiniz diye ben de. Daha öyle şey şeyler. Süslerim Öyle bir grubumuz var. Var filan. ...şarkıları filan yok. Ben de tanışmıyorum tabii ki. Ben de şey diye mail atmıştım işte hani biz sadece yabancı grupları çekiyoruz ama yakın zamanda evden uzakta diye program başlıyoruz onu yaptığımızda seve seve gelin diye. Ve çektiniz. Ondan zagarda. bir sene sonra da işte evden uzakta yapınca mail attım ve çektik öğledi tanıştık filan. İyi ki Nereden de çekmişsin. Bence de. <gülüyor> Şu an peki hani. Bir araya geldiğiniz zaman konuşuyor musunuz? Ne günlerdi falan. Bir nostalji ya sonuçta hani bugün konuşuyoruz. temamız. konuşuyoruz Kaan'da yani bayağı anımız var zaten. Çoğunu burada bahsedemeyeceğim. Ama <gülüyor> onunla tanıştığımız meğerse çok eskiye gidiyormuş. Ee, e, e, bu da belki bilmeniz bir hikaye olabilir. İşte bizim üniversitenin ilk zamanlarında Pulp vardı Taksim'de. Ve ona giderdik. Ve işte miyiz? Pearl Jam cover Hı -hı. grubu vardı bir tane. Meğerse kan onu solistiymiş. Vay Gerçekten var, mi? Var. Evet. Orada Böyle... çok acayip bir... Alive dinlediğimi falan hatırlıyorum. Yani işte kan söylemiş olabilir onu. İşte saçları uzunmuş. Lisede bunu izin veriyorlarmış. Kastavı kazandığı için falan. O zamanlar aksalardı herhalde. <gülüyor> Neyse. Ben de işte evde Pearl Jam dinlerken işte aa pub'da bir grup vardı aa bendim o falan diye. Aa tanıştık mı falan. Meğerse geçmişi varmış. O işte ilk long waveform'a mail atmıştı. Ondan sonra evden uzakta nasip oldu. Sonra pültülaj falan ve sonra kitapçı. Şu anda senin devam etmekte olan, her hafta yeni bir bölüm yayınlanan <gülüyor> bir ekiple yaptığınız ve Yeniköy Kitapçısı'nda çektiğiniz evet. şahane proje. Aynen, Yeniköy Kitapçısı'nda Ferin Kaya, Canberk Ünsal ve Ahmet İşman'la çektiğimiz ee, projemiz bir senedir Üzerine uğraştığımız, her hafta yayınladığımız. Hızla devam ediyor. Hızla diyebiliriz bence evet hızla devam ediyor. Daha Haftada da bir hızlandırmak istiyorsunuz galiba. Haftada bir videoya giriyoruz. Evet, Demekli konuştuk da... ne kadar olmuş toplam video. Toplam 58 falan yani 29 bölüm oldu galiba. bir 36 bölüm çektik şu ana kadar. Bayağı stoklu gidiyoruz. Ee, hala yayınlayamadığımız sanatçılardan da özür dileriz burada. Ama, Ama... nereden izleyebiliyorlar bu arada? Bu evet, kitapçı bu YouTube kanalında aynen kanalı kitapçı var. Hı -hı. isminde kanalımız var. Ee, oldukça profesyonel bir iş ilk işlerine göre Ferry mixleri yapıyor ekip daha geniş ee, Evet ekip daha geniş Dört kişiyiz yapımcılık konusunda Rahatsız yani Bu arada ses konusundan bahsetmişken e, Demin hani çok çabuk ilerlediğimiz için Demin de pürtülajdan bahsederken de e, Bahsedemedim e, Hem long way from home'da hem evden uzakta da Hem de pürtülaj 3 artı ee, ...yine okuldan yakın arkadaşım... ...Yiğit Yemez aldı sesleri ve mix yaptı... ...o da bence müthiş bir iş çıkardı... ...yani onsuz zaten hani yapamazdık büyük ihtimalle... ...onu da anmak isterim... ...Hakeza Evden Uzak diye buldukla beraber... ...yaptık, Onu da ismini anayım... Ee, ...Pütahş için... Em ...Emir Aksoy'dan bahsetmiştim zaten... Ee, ...zaten hepsi hala müzik sektörünün içinde... ...üreten insanlar... ...üreten insanlar evet... Ee, ...kitapçıdaki evet en büyük şansımız... Ferin olabilir, müthiş ses alıyor ve müthiş miks yapıyor... ...gerçekten hani... Görüntüler de güzel, fena değil. Ee, ses kalitesi de çok iyi, bayağı Bu iş zaten tek baş tek başına bir kimsenin yapabileceği bir işti. Çünkü hakikaten bir organizasyon var orada. Yani işte aynı şey evet. Tüçeli evet. çok kolay öncesinde. geliyor, değil mi? Sanki böyle işte insanlar geliyormuş, hemen çekiliyormuş. gibi. şey oluyor, gibi. değil mi? Hani sen gel geliyor, sen gel geliyor çekiyorsun, bitiyor gibi. Ama işte arkasında biz de radyo programına Tabii konuk ee, bulma konusunda. Yani olmuyor, tarihler uymuyor. Onu değiştiriyorsun. Büyük bir falan. organizasyon var arada yani. Hakikaten bir kişinin yapabileceği bir şeydir ama çok zor bir iş Radyo yani. programı organizasyonu için mesela bir checklist hazırladım geçen gün. <gülüyor> Onlarca madde var. Hani her hafta hepsiyle uğraşıyoruz tek tek. Yayına gelmeden önce yapmamız gerekenler. Tabii. Bir de insanları ağırlamanın verdiği sorumluluk var hani. Misafir ediyorsun sonuçta. Yani hani Kesinlikle. Tabii ki işin çıkan işin de ...çok iyi olması lazım, görüntünün, sesin... insanların mutlu, etmesi, mutlu etmen şey lazım... ...çünkü aynı onlar... Ev sahipliği de ...senin için geliyorlar oraya, senin için efor sarf ediyorlar... ...şarklığını söylüyorlar... Yani, ...herkesin içine sinilen bir sonuç çıkarmak evet, tabii için... ...tabii ki, biz de öyle mutlu oluyoruz zaten... ...kolay olmuyor... ...bir şarkı daha dinlesek acaba... ...bir şarkı daha dinleyelim, evet... Ee, evet sen deyiz. ...ne dinleyelim, ne dinleyelim, dinleyelim? şimdi... ...Şehrazat'tan söz yazarıyla tanıdım Şehir Hazat'ın aslında albümü de var. singleları da var zamanında. Onun e, ABBA'dan The Winner Takes It All aranjmanı Hı -hı. Aşk Bir Kumarsa isimli şarkısını çalacağız şimdi. O zaman şarkıyı dinleyelim. Gene üzerine hikayem varsa onu da Hı -hı, sonrasında dinleyelim. Ki. Ben şansımı denedim, inan bedelini, aşkımla ödedim. Ne işim, sana güvenmişim, en büyük hata kurallara uyma. Bir kumarsa Sen kazandın sevgilim Yerimi kaybettim Sana vedaya geldim Ne deliymişim Sana güvenmişim En büyük hatam Kurallara uymam Doğarken Eğlenecek bir şey yok Her şey ortada Herkes yoluna Aşk bir kumarsa Sen kazandın sevgilim Yerimi kaybettim Sana vedaya geldim Evet, aşk bir kumarsa I come on. 80ler konseptli <gülüyor> programımız <gülüyor> hızla devam ediyor bir Bobindi Lokal'de. Şehrazat Aşk Bir Kumarsa dinledik evet. demez Sevin'in seçkisiydi. Maalesef de programın sonuna yaklaşıyoruz. Çok az Aa. vaktimiz kaldı. Çok da aslında detaylı konuşmak geçelim, istiyorduk bu konulardan. Ama, Ama 10 serelik projeler tabii kısa kısa bile bahsetsek vakit hızlıca geçiyor. Çünkü çok fazla iş yapmışsın. Bizim <gülüyor> sorunumuz değil yani zaman geçmesi. Ama sonrasında Cihat biraz kamera arkası hikayelerini merak ediyor... ...onlara geçmek istiyoruz, vakit ayırmak istiyoruz... Hı -hı. ...o yüzden son olarak sana şeyi soralım... ...bundan çünkü bahsetmeden geçmeyelim... ...Var Olmayan Yerler isimli fotoğraf sergin... ...geçen Hı -hı. sene açılan... ...çok da ilginç bir işti... ...birazcık bahseder misin oradaki çalışma stilinden? Ee, bahsedeyim tabii... ...aslında e, yani bu fotoğrafları ben telefonla çekip... ...yine telefonda birleştirip... ...Instagram'a yüklüyordum... ...sonra Aa, bu bir sergi olur bunlardan fena falan diye bir fikir geldi... Ee, işte geçen sene Mayıs'ta e, binada Bantmek Havuz'da e, bir sergi açıldı. Işte bir ay boyunca sürdü. Vallahi... Var olmayan yerlere niye ihtiyaç duydun? Böyle yerler üretmeye, yaratmaya? Ee, aslında şöyle yani... E... Orada da çocukluğuna dair bir hikaye var Levent'in de. Onu çıkartmaya hmm. çalışıyorum. Ha, var mı acaba? <gülüyor> Bakalım düşünün diye. Ee, yani İsrail'e gidemedim ben askerlik problemimden dolayı. Bir 13 sene... Evden uzakta kaldın. Evden biraz uzakta öyle. videoları <gülüyor> çektin. <gülüyor> Aynen biraz öyle. Onu çözdüm gerçi. Yehova'ya şükür. Ee, aslında orada bir işte bir 3 aylık bir bu çözme dönemi yaşadım. Ondan sonra orada İsrail'de çektiğim fotoğraflarla burada burada İstanbul'da veya işte Türkiye'de diyeyim Kaşta Dalyan'da falan da çektim. Çünkü onları birleştirdim bir şekilde ve yeni bir yer yarattım. Ee, uzun süredir yapıyordum da exposure işte fotoğraf birleştirme, foto manipülasyon şeyini ama bunlar bir tık daha iyi oldu ...diğerliğine göre galiba. İlkin şeyler çıktı ortaya. ...insanlarda sevince böyle bir sergi açsak dedik. Vallahi püf, bilmiyorum. Yeni bir sergi daha gelir dinim. mi senden? Ha? Yeni bir sergi daha gelir mi senden? Çünkü Levent in Instagram hesabı çok hareketli aslında, çok güzel fotoğraflar paylaşıyor. Teşekkür ederim. Belki oradan da yeni bir proje çıkar. ...onu diyecektim aslında ben fotoğrafçı değilim aslında... Ee, işte ...telefonla çekiyorum... ...ondan zevk alıyorum... Ee, ...bu var olmayan yerler de biraz... ...oradan çıktı... ...yine böyle... ...yel değirmeninde çektiğim fotoğraflardan bir şey olabilir... ...diye düşünüyorum ama bakalım... Peki fotoğraf dışında Yel Değirmeni'nden yeni bir... ...video performans serisi gelecek galiba... ...a evet öyle bir şey var... Ee, Mahalle, bereketli. Bir <gülüyor> ...mahalle bereketli... ...mahalle ee, bereketli... ...mahalleden de bahsedeyim biraz işte... Benim bahsettiğim arkadaşlarım Can Nilipek ve benim çocuk arkadaşım Can Leve, onların bir stüdyosu var, Shenbuckle isminde. Hepimizin her gün toplandığı, buluştuğu, işte ailemizi büyüttüğümüz. Ee, orada çekeceğim, çekmeyi planladım, tasarladım daha ismi olmayan bir proje var, bir yeni bir müzik performans serisi, kendi YouTube kanalım için büyük büyük ihtimalle. Ondan bahsetmem gerekirse o da şöyle bir şey. Ee, sadece ses yani sadece vokal, hiçbir insüman olmadan ve sadece tek kamera ve yüz yüzü çekmeyi planladığım ve bu eski kazıdığım senin tabirinle şarkıları e, her hafta bir müzisyene verip bu şarkıyı söyler misin diye beraber karar vereceğimiz aslında şarkıları seçip onları o eski şarkıları sadece sesleriyle ve sadece yüzlerini görerek kaydetme Güzel. gibi anlatsam. Güzel. Güzel. Merakla bekliyoruz o zaman. Ben de beklerim. Çekerken... Şunu da merakla bekliyorum. Biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü son birkaç dakikamız hı hı. kaldı. Şimdi kamera arkasında birçok farklı şeylerle karşılaşıyorsundur muhakkak. Demin sana şarkı arasında söylemiştim. Hani düşün birazdan. Hala böyle... bulamadım. <gülüyor> bulamadım. çok iyi. Yani bir aslında müzisyenlerle bir arada olmak çok güzel bir şey. Ama işte... Bir organizasyon içerisinde ya da işte bir yapman gereken bir iş var. Ve onlarla birlikte o iletişimleri kurabilmek çok önemli Hı -hı. bir şey. Bu da e, içerisinde olduğun için rahatlıkla zaten bunu kotarıyorsundur. Hı -hı. Ama karşılaştın böyle farklı zorluklar yaşadığın durumlar oldu mu mesela? Herkes sonuçta senin arkadaşın Can Diğer dostunda değil. E, değil tabii ki oldu. Yani önce şunu söyleyeyim. Ben kendimi nasıl konumlandırdım ve gördüğümü söyleyeyim. Yani ben kendimi yönetmenden çok yapımcı olarak görüyorum aslında. Hı -hı. Yani bu projeyi üreten, hayata geçiren, yapan... Kişi olarak e, görüyorum. O yüzden yönetmenlik kısmı için ikinci planda videolardan da belli oluyordur belki. E, Yok. <gülüyor> Yo. Olmuyor mu? <gülüyor> Eyvallah. E, başıma gelen şeyler ne bileyim. Mesela çoğuyla arkadaş oldunuz sanatçıların sonrasında. Ya, Başka işler yaptınız ha -ha. ama hiç böyle elektriğinizin tutmadığı, başa çıkamadığın, durumu idare edemediğin. Şu çekim bitse de eve gitsem dediğin oldu mu? Olmuştur ama tahmin ettiğinizden çok daha az olmuştur. ya Belki hı hı. bir iki tane falan olmuştur. Yani çok olmadı açıkçası. O yüzden o konuda böyle belli bir örnek veremeyeceğim. O yani... zaman bu güzel bir iş yani. Yani Genç bunu, arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Bunu ederiz. söylerken bu güzel bir tanımlamasını <gülüyor> yapamayız bence. Peki yabancı gruplarla Yer... da çalıştın. Yerli gruplarla da ikisini kıyaslattığın Yabancılar dünya tatlısı bu arada. Çok tatlı diyorsun yani. Yani fiziklerin <gülüyor> nazaran çok daha tatlı, Daha rahatlar kafaları Hı -hı. farklı çalışıyor. Yani, Mesela teknik konularda daha titizler mi? Daha az titizlerdi aslında. Hı. Daha az kapris falan diyeyim ama işte... E, belli bir genelleme yapamayacağım o konuda açıkçası. İstediğimiz malzemeyi bize vermedin yani sonuç olarak. Yani şö şöyle söyleyeyim aslında açıklık bence önemli bu konuda hı hı. biraz. Ve yani insanlar da bence birbiriyle tanışınca daha iş yapınca açılıyorlar. Evet, biraz, biraz daha işte biz de bugün burada oturuyoruz bu sayede mesela. O yüzden e, kafaların açıklığı biraz değişik. Bazıları buna kapris demek istemiyorum tabii kapris değil ama. E, Dışarıya Kafa açıklığı olabilirim. konusunda bazıları dışarı daha kapalı oluyor bazıları daha açık oluyor. Daha iyi anlaşıyorsun daha kötü anlaşıyorsun. Hı. Değişiyor tabii ki. Burada da aslında ortak bir şey. Biz de hani yayın öncesinde yeni tanıştığımız bir müzisyenin konuk olarak ağırlıyorsak önden bir hani 15-20 dakika bir muhabbet, sohbet etmek istiyoruz. Biz ki, erken hı. gelin diyoruz evet. mesela. Yarım saat, bir saat önce gelin. Ya tabii sonuçta insanları. Yayın açılmaktan açılmaktansa yani. önden biraz daha birbirimizi tanıyıp. Hem biraz soluklanın, biraz olabilir. sohbet edelim, daha rahat girelim yayına diyoruz. Ama hı hı. bazen işte İstanbul trafiği el vermiyor. Son dakikada giriyorlar stüdyoya. Hı hı. Onun da başka bir... Dinamiği var. Kafası diyecektin de ben evet. galiba. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu yakaladım. Evet. Yani çok e, e, senin çok e, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Konserlerin ne zaman falan deyip soru bitireyim mi? Nerede izleyebileceğiz Yaşa seni? Yaşar Tribit konserim var. Buna alışmışız ya. Ee, çok güzel Yaşar bana yer verirsiniz. belki Yaşar Tribit. Birazdan Açık tribut. Radyo stüdyolarında galiba olacak. Hemen bahçesinde. Hemen bahçede avlosunda. yapabilirim. Ee, ...konserlerin yokmuş evet... Konseri ...sosyal medyadan konserlerini takip edemiyorlar... ...çünkü konser yapmıyorsun... Evet. ...ama senle ilgili yeni işte bu video projeleri... ...vesaireleri zaten Instagram hesabını Aynen, oradan takip almanızı... İşte ...Levo'nun Tavernası... ...hashtaginde hmm. böyle sevdiğim videoları... ...müzik videolarını paylaşıyorum... ...Levo'nun Tavernası... ...aynen... ...onun dışında bu yeni Güzel. proje gelecek... ...kitapçıyı takip edebilir insanlar... Eski programları edemezler bir ihtimalle. Çünkü yoklar. Peki müzik grubun var. Senle nasıl iletişime geçeyim? Hani ben senle bir şey yapmak istiyorum. Ya da geçeyim mi? Ya da geçeyim mi? Geçeyim mi yani? <gülüyor> ya tabii geçmek Asıl isteyenler soru. geçebilirler. En ee, rahat Levent Sevi ile nasıl iletişime geçir? Instagram bence ya. Hmm, artık her şey orada diyorsun. Yani. Ben mail atmak istiyorum sana ama. Ee, bir projem Levent var iletişime geçsinler ya. Belki yeni bir yüz yüzeyken konuşuruz gelir yani. Düşünsene. Geçsin de dağlı geçin tabii. Geçim. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kaan Boşnak geldi işte cover yapıyormuş. İlginç hikayeler tabii. Çok teşekkür ederiz Levent. Ee, ben teşekkür ederim çok. Sığamadık bir saate. Belki yine Vallahi gelirsin. Valla ben daha böyle ne çabuk geçti zaman ya. Ben de anlamadım. Şu daha projeyi bir çıkartsan bir, bir sonraki dönem herhalde çıkmış olur. Olur olur. Levent bize birkaç şarkı daha seçmiştim ama çalmaya vaktimiz el ne vermedi. Ne saatini ça evet, çalacak? Onları söyleyeyim belki. insanlar evde dinlerler. Ee, ne çalacaktım? Ajda ee, Pekkan. Ajda Pekkan'dan e, bir, Gece bir Gece Sahnesi. sahnesi evet o Dalida aranjmanı. Bir de Nilüfer'den Ben Seni Seven Kadın. O da Barbara Streisand'ın Woman in Love. Hatta bir de şey var Sibel Egemen Fidye. Aynen o da vardı evet. ama o böyle yedek liste gibi filan. O da George'un... Yine de dinleyebilirler ama. Aynen adam, dinlesinler yani. işte o George'un Moroder'in bir şarkısının Ali Kocatepe sözleriyle e, Sibel Egemen Fidye diye aratılarsa bulurlar onu da. Bana ulaşırsanız ben yollarım size ya. Müzik paylaşmayı seviyorum yani. Levent Sevilli Instagram'dan iletişime geçebilir. İçerisinde yani. deli şarkılar yollayabilir hem böyle. Hem sohbetin eski. için hem seçkin için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim çok. Görüşmek dileğiyle tekrar. Öyleyse gelecek hafta yine bugün pazartesi saat 20'de Gökhan Türkmen konuğumuz olacak. Bir Baba İndi Lokal'de. Hı hı. O zamana kadar hoşçakalın. Görüşmek Herkese üzere. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor> Bir baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.